Merhabalar, bugün konuğum diyetisyen Yeşim Temel Özcan. Ee, bugün gluteni konuşacağız Yeşim'le beraber. Ee, çok böyle yoğun apar topar koştura koştura geldi. Ee, bu arada dinleyicimize desteğinden dolayı teşekkür ederiz Sinem Demiröz Teker hanımefendiye. Ee, Yeşim bu nedir ya böyle gluten, gluten diye millet... Epey bir kargaşa var biri diyor ki çok sağlıklı biri diyor ki çok zararlı ne yapacağız biz insanlara nasıl anlatacağız bir kere bizim kafamız karışık e, bu konuda nasıl insanlara anlatacağız bunu? Aslında e, 100 yılın günah keçisi olarak ilan edildi değil mi gluten ve bundan da bir endüstri doğdu. E, bence e, gluten e, aslında biz gluteni e, hacettepe ekolojüz birlikte biliyorsun ve e, özellikle laboratuvarlarda gluten yaratmaya ve oluşturmaya çalışırdık ekmek oluştururken biliyorsun ekmek yaparken e, çünkü gluten aslında glutenin ve gliadin moleküllerinin birleşmesiyle oluşan bir protein ve bu protein aslında hamurun kabarmasını, elastikiyetini e, onun kalitesini sağlıyordu endüstri bunu aynı zamanda kozmetikte şey değil, kıvam verici, yoğunlaştırıcı hatta tat verici olarak bile e, kullanmaya başladı. Ta ki, ta ki 1943 yıllarında bizi bile bayağı aşan zamanlarda e, genetiği değiştirildi. Çünkü o da aslında belki iyi bir niyetle değiştirildi. Çünkü daha endüstriyel tarımla birlikte ne oldu? İşte sayı fazlalaştı ve daha dayanıklı tohum üretmek amacıydı. E, ama e, başka bir şey oldu. Daha fazla e, elastik yapısı olan bir e, ...formül oldu. Yani Bizi... aslında gluten... E, ...önceden beş çeşit gluten vardı şu anda... <gülüyor> Evet, 500'den evet, fazla aynen. çeşit glüten var. E, e, ve dolayısıyla da e, elastikiyeti yüksek olduğunca da hazmı zaten ki biz e, zor hazmederken daha da zor hazmeder hale geldik. E, bunun üzerine bunun üzerine sadece günah keçisi olarak düşünmeden e, şeyde, e, etkenler de arttı. Nedir? Bağırsak kloran bozuldu. Hazmın bozuldu. Sindirim sistemin bozuldu. Sadece bunu glüten yapmadı. E, çünkü çok fazla ilaç kullandık. Çok fazla stimuler. Streslendik, Stresleniyoruz. Hala o hayatın içerisindeyiz. Çok fazla katkı maddesi e, alıyoruz, kullanıyoruz. Çok fazla işte doğayı katletiyoruz ve onun e, şeyini e, iklim değişikliğini ve o iklimin değişikliğinden sebzenin, meyvenin içindeki fruktoz ve seliloz oranları bile değişti biliyorsunuz. E, çünkü toprak kirlendi toprak ve şu anda su kirliliği evet. işte 50 yıl içerisinde evet. Güneydoğu Anadolu'da Akdeniz bölgesinde evet. kuraklıkların olacağı evet. söyleniyor. E, e, şimdi toprağın kalitesi düşünce ne oluyor ürünlerin de kalitesi Tabii. düşüyor ama bu arada e, bizim hep günah keçisi ilan ediyoruz böyle bir fetişlerimiz hı hı. oluyor zaman hı hı. E, e, hı hı. zaman zaman ama burada sadece gluten değil hı hı. olay kazeyin var laktoz var, var ee, bunları var. da konuşmamız Hı -hı. gerekiyor Son şimdi Türkçe'ye çevrilen e, Dr. Neil Bernard'ın şey, kitabı peynir tuzağı Hı -hı. burada çok güzel anlatıyor e, Bernard e, işte peynirin bize ne yaptığını nasıl Hı -hı. bağırsaklarda işte o e, nasıl Hı -hı. E, bağışıklık sistemimizi bozduğunu alışkanlıklarımızı değiştirdiğini anlatıyor Hı -hı. E, sadece bundan bahsetmemek gerekiyor yani bağırsaklarımız bizim floramız değişti kesinlikle e, şöyle ki ee, bir anda hani böyle moda diyet gibi glutensiz besleniyorum gibi ben bu söylemin tam karşısındayım. Aksine glutensiz beslenme e, insanlarda kül almaya sebep oluyor. Çünkü glutensiz ürünler tamamen şeyle e, birleşik biliyorsunuz. Glisemik indeksi yük, yükü olan pirinçte daha fazla var. İşte kinoaylı ki, patateste patates mısır nişastası ve mısır. Bunlardan yapılan ekmekleri glutensiz ekmek diye bana veriyor. Şimdi bu mu çok sağlıklı o evet. anlamda biz e, tipik diabetli diyeti yazarken biliyorsunuz bunlardan kaçarız öncelikle glisemik yük yüzünden o yüzden bu bu değil bu değil e, şunu konuşmak lazım eğer sizde eklem romatizması varsa kısırlık varsa osteoporoz varsa karaciğer yetmezliği varsa anemi migren depresyon fibromiyalji kronik yorgunluk e, şizofreni reflü alerji hazımsızlık İshal ya da kabızlık, cilt döküntüleri, kolit, krons gibi bağırsak hastalıkları, diyabet, huzursuz bacak sendromu, iyileşmeyen yaralar, iyileşmeyen vücut ağrıları, fibromiyalji, yüz yıl hastalığı ağrı, gene evet. gibi hani iritabil bağırsak sendromu bir kocaman at ama altında bir sürü hastalık yatıyor biliyorsunuz. Bunların hepsini böyle hastalıklar varsa ve bu hastalıklardan muzdaripseniz siz bu hastalıkları iyileştirmek üzere Üzere. ...elbette ki gluteni bir dönem mutlaka kesmeniz gerekiyor. Yani bu, bu, e, Bunu altını çizelim. Evet. E, bu kesin bir şekilde bizim bilimsel e, çalışmalarda şuna varamıyoruz <gülüyor> ama... ...bunların kesin tedavisi glutensiz beslenmeyle olur demiyoruz. Hayır. Ama... Sen klinikte evet, yapan klinik, bir klinik diyetisyen, diyetisyen olarak Ve Hı -hı. bir hekimle beraber çalışan diyetisyen olarak Bunları klinik tecrübelerine dayanarak söylüyorsun daha Kesinlikle çok Kesinlikle çünkü kesen ee, insanla kesmeyen insanı görüyorum Klinik olarak karşımda Hemen ağrılar ve şeyler iyileşiyor Ama bu sadece gluteni kesmekte de değil Çünkü gluten e, kestiğimiz anda biz e, normalde sütü de kesiyoruz. Çünkü oradan laktoz ve kazein de aynı saldırıyı yapıyor. Çünkü konuyu bağırsağa getirmek zorundayım. Ben bağırsak florasını iyileştirerek, iyileştirmek için gluteni kesiyorum zaten. Bağırsak florasına saldıran gıdalar başı, arasında gluten, o da niye? Gliadin e, peptidi. E, bağırsaktan e, gliadin morfin olarak geçtiği için nedir? E, kişinin hasa, e, ağrısı, ağrı hissetmiyor uzun vadede silent evet evet yani aynı. sessiz inflamasyon sessiz, sessiz inflamasyon yapıyor. Uzun dönemde bunu hissetmiyoruz ve bir bağımlılık oluyor. Morfin bağımlılığı gibi. Bunu aynı zamanda kazei morfinde yapıyor. Dolayısıyla da bu grupları kesip ve bu gruplar aynı zamanda gliadin peptidi bir de hani çok kimyasal konuşmak istemem ama biyokimyasal olarak gliadin peptidi zonulin proteinini e, salımını arttırıyor. Gliad zonulin demek e, bağırsak bariyer bütünlüğünü sağlayan proteindir. Ben klinik diyetisyen olarak zonuline bakarak glüt e, bağırsak floranızda bir leaky gut geçirgen bağırsak sendromu var diyebilme lüksüne sahibim. Zonuline baktırıyorum. Glüten e, antikorlarına baktırıyorum ki bak baktırabilirler e, şeylerde laboratuvarlarda ister gaitadan ister kan tahlili olarak. Orada zaten çölyak mı olduğu nan çölyak mı olduğu ortaya çıkıyor. Bu arada çölyak için kesin tanı biyopsiyle yapılıyor. onun altını aynen, çizelim. Bir aynen. de çölyak da e, ömür boyu glutensiz diyet. Yani bunun şeyi şakası yok. Bu, bana da çok soru geliyor bununla ilgili. Acaba Kesinlikle şu ilaç iyileşmez. Varmış, bu, iyileşmez. ilaç varmış musun glütenli musun, bir şey olmuyormuş. Böyle bir şey yok şu an Hı -hı. için. Hı -hı. E, ama duyarlılıkta ve alerjide biraz daha farklı. Bunlar e, zamanla geçebilen e, şeyler ama yine e, gluten duyarlılığında da yüzde yirmi antikorlar pozitif e, çıkıyor. Bunun e, nasıl değerlendirilmesi duruyorsun. Zaten hastanın şaşkınlığı da o. Gidiyorlar çölyak testleri ve çölyak biyopsisi yapılıyor biliyorsun ve te temiz çıkıyor. Sen çölyak değilsin. E rahat oluyorlar. Tekrar hasta gluten yemeye başlıyor ve kötüleşiyor. Ama ben çölyak değilim. O zaman başka bir yerde başka bir hastalık aramaya ya da çağrı aramaya çalışıyor. Bir de bu çölyakla gluten duyarlılığının tipi belirtileri başkan sıklıklarla da benzerlik Benzer. gösteriyor. Yani evet. burada iş biraz sağlık profesyonellerine Kesinlikle. düşüyor. Bence önce sağlık profesyonellerinin bu tür Hastalıklar konusunda bilinçlenmesi aynen, lazım aynen. Ee, şimdi çok ben de çalışmalara baktığım zaman benim de kafam karıştırışı <gülüyor> söyleyeyim yani şimdi dinleyicilerimiz diyecek ki sizin kafanız karışıksa biz ne yapalım? <gülüyor> Haklısınız. Mesela placebo öyle ilgili çalışmalar işte. E, gluten e, placebo etkisi yaratıyor. sanki gluten alıyormuş gibi Hı -hı. tepki verdiğini söylüyor hastalar falan. Hı -hı. Yani bunlar, bunları bunlara ne yapacağız? İnsanlar bir de tabii korkuyor şimdi gluten yemeyelim, onu yemeyelim, bunu yemeyelim. Şimdi biz de gelirken yeşimle konuşuyoruz. <gülüyor> ya ne yapacağız işte bu insanlar işte ben vegan beslenmeye öneriyorum işte insanlara bir de glutenle ilgili kafalarında sıkıntı var. Bunları bir çözelim. E, ben bu arada e, şey değilim yani. E, gluteni tamamen e, tukaka edelim de bilmem neye yönelelim Hı -hı. demiyorum. Biz, benim aslında üzerinde durmak istediğim şey sanayi tipi üretimler. Tabii. tabii. Yani sanayi tipi gluten yoksa doğal bir şekilde bulunan Hı -hı. gluteni bulup yemek size zarar vermeyecektir... ...eğer ki çölyak ve gluten duyarlılığınız yoksa... ...bu arada burada söylediğimiz her şey genel bilgileri içerir. E, tedavi edici değildir. Kişisel bilgiler içermez. Lütfen bunun da altını çizelim. Yanlış anlaşılmasın. Bunlar genel bilgiler... ...siz e, beslenme ve diyet uzmanınız ve dahiliye uzmanınızın gözetiminde bunlara geçiş sağlamamız Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Zaten bu işte otizmle ilgili de çok fazla konuşuluyor. İşte bu e, bir tane hanımefendi, doktor işte çocuğu otizmli deniyor. Hı -hı. Hı -hı. Bir takım diyetler deniyor ve buna varıyor. İşte glutensiz ve kazeinsiz diyet uygulayınca semptomların azaldığını görüyor. Bu tip şeyler e, yani insanlar bilimsel olarak... ...şey yapmayabiliyor... Ya ...bu bilimsel değil... ...bir grup hasta uygulamışsınız... ...başarılı olmuş... ...ama herkes de başarılı değil... ...yani bunları ne yapacağız... ...şimdi bilimsellik de böyle çok tartışmalı bir alan... <gülüyor> Ee, şöyle, o, ve, o kısmı nasıl halledeceğiz? O, o kısmı şöyle ben e, yoğun klinik yoğun klinik çalıştığım için e, iyileşen e, bana hasta gelen hastayla iyileşen hastayı birebir gözlemlediğim için ve otizmli çocuklarda bir buçuk yıl ben gönüllü çalışma yaptığım için gluten ve casein free diyet e, özellikle otizmde ve özellikle autoimmün hastalıklarda yani bağışıklık sistemi hashimoto türüde çöll yak Haşimatotiroiti, çölyak, insülin direnci, kolit grubu, bağırsak hastalıkları, e, sedef, egzama yani e, MS bu, bu gibi hastalıklarda özellikle hani kafa karıştırmadan ne yapacağız şimdi? E, sorusunun yanıtı bu tür hastalıklar varsa lütfen öncelikle gluteni kesmeleri gerekiyor. Ama ben zayıflamak için gluten kesmeliyim e, tarafında değilim ben. Yani bu bunu e, önermiyorum. Lütfen e, hastalıklarınız varsa özellikle gluteni kesmeniz gerekiyor. Çünkü bu hastalıklar özellikle bağırsak florasına bağlı hastalıklar zaten. Ve bu hastalıkları iyileştirmem için önce benim bağırsak florasını iyileştirmem lazım. Bir bağırsak aslında yapmam lazım. Bu da en az reseptör tamiri biliyorsunuz 8 haftadan başlar. Biz o yüzden en az 2 ay. iki e gidip bir intolerans testi yaptırdığınız zaman da en basitinden en profesyoneline bir 5 hafta yeme diyor biliyorsunuz. Hı hı. Aslında bu vücudun öfkesinin dinmesi gibi bir şey. <Gülüyor> hani e, çünkü fazla yendiği zaman fazla abandığınız zaman otomatikman da şey yaratmış oluyorsunuz yüklendiğiniz için sız, sızdıran bağırsaktan geçtiği için otomatikman da o antikorlar o gıdaya karşı savunma yaratmaya ve antikor o yüzden yükseliyor zaten dolayısıyla da en az 5-6 hafta kesinlikle kestiğiniz zaman bu semptomların iyileştiğini, rahatladığınızı, ağrıların hafiflettiğinizi çok rahat göreceksiniz. Yani Bu anlamda ben kronik hastalıkları tedavi sürecinde bir diyetisyenlik yapıyorum ve o yüzden de ben 2 ay mutlaka ve mutlaka kesiyorum çünkü bana hasta insanlar geliyor ve bu yüzden de ve tabii ki bu insanların e, tahlil ve neticeleri sonucunda da glutene duyarlılıklarını laktoza duyarlılıklarını e, bağırsak floralarının bozuk olduğunu da e, testler neticesinde gözlemliyoruz ve onun üzerine de bunu kaldırıyoruz. Bunu kaldırdıktan sonra kişinin eğer çok yüksekse gluten az, ki iki aylık beslenme protokolü sonunda tekrar tahlillere bakıyoruz ve gluten birçok insanda normal tarafa geçiyor hmm. peki bu noktada bir e, soru e, <gülüyor> sormak istiyorum fermentasyon gluteni azaltan bir şey mi? fermentasyon gluteni azaltan yani, bir şey parçalayan bir tam tahıllı şey. ekmek yediğimiz zaman evet, evet. E, mayalanmış, mayalanmış bir ekmeği e, ekşi mayayla işte neyse artık mayalanmış bir şey yediğimiz zaman evet. gluten azalıyor ama bunu yanlış anlamayın lütfen çölyaklılar ee, hiçbir şekilde evet, evet. E, bu tür işte buğday, arpa, çavdar gibi şeylerin e, içeriklerinde bunlar bulunan e, gıdaları yememeleri gerekiyor. <gülüyor> e, şimdi bir de e, şey soruldu, bizim doğamıza aykı yani bizim doğamıza uymayan bir takım içerikler var işte e, bunu sordular. Dinleyici sorusu bu. İşte kino açıya gibi glutensiz <gülüyor> olan <gülüyor> yiyecekler, ama bizim memleketimize ait olmayan Yetişmeye. yiyecekleri yediğimizde de ee, aynı reaksiyonları görme ihtimalimiz yok mu diye bir soru geldi bazısına bu, bu şöyle e, biraz yuvarlak cevap vereceğim bazısına iyi geliyor bazısına hiç yaramıyor çünkü mesela glutensiz grupta ama çiğa bana dokundu çiğa bana e, bunu yaptı kinoa yedim kötü oldum greçka işte karabuğday. buğday e, bana bir, iki, kolitli, iki kolitli hastam var birisine dokunmuyor birisine çok kötü dokunuyor ama bu hastalığın derecesi ilintili ve konu sadece gluten etrafında dönmediği için bu hastalıklarda yani burada aslında şunun altını çizmek gerek. Şimdi bağışıklık sistemi Evet. Bağışıklığın yüzde sekseni bağırsaklarla oluyor. Aynen Çünkü öyle. her şey bağırsaklarla Tabii. emiliyor. Ve bağırsaklar düzenli çalışmadığı zaman Hı. aslında komple sağlıktan, genel sağlıktan Tabii. bahsetmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Yani siz düzenli uyuyorsanız, evet. e, düzenli düzgün besleniyorsanız, aktivitenizi yapıyorsanız, e, bir takım zararlardan mesela evde kullandığımız... Kimyasal içerikli temizleyiciler, şampuanlar, düşyerleri, makyaj ürünleri, det deterjanlar bunların hepsi kimyasal içeriyor. Ve geçen çok enteresan bir şeyle e, böyle çok eskilerden bir nineyle konuştum. E, Fermentasyon şeyini merak ediyorum tabii sordum siz nasıl mayalıyordunuz önceden? Kızım dedi biz önceden elimizle mayalardık. Yani elimizde hı hı. faydalı e, bakteriler vardı ama artık yok. Yani elimizle mayalamamız Mümkün mü bir şey değil. değil Yani bu kadar işte topraklardaki O tabii, tabii. bakterileri öldürdük tabii. Niye bu da işte ta derine Daha derine gidiyoruz toprakları kirlettik tabii, tabii. Topraktan tarım. gelen Probiyotik bakteri bile evet. var biliyorsun testi Ve evet. turşular ve sular hep testilerde Ve güveç kapları piştiği için Topraktan gelen yararlı bakteri De vardı şu anda biz onu alamıyoruz Bunların hepsini Kaybettik demin de hani evde Şeyi gluten, gluten çok daha az düşük olan SIES buğdayını hani bulduktan sonra lütfen hani evde mayalanmak deyince hazır maya değil tabii ki Ekşim mayayla evde fermentasyon yapılmalı. Evet on gün falan sürüyor ama çok aynen. güzel bir maya elde ediliyor. Bu, bu fermentasyon aslında ıslah etmek demek. Ve e, yiyeceklerin hani saldıran durumlarını o yüzden nasıl biz e, cevizi bademi de geceden ıslatıp sabahleyin evet. suyunu döküp. canlandırıp. Aynen fitatı parçalamak için. Dolayısıyla da e, bu anlamda fermentasyon her zaman bir... E, bir zararlı olabilecek olan besini aslında yararlı hale getirmek ve o yararlı haliyle birlikte bizi aynı zamanda dost bakteri de kazandırıyor. Florana, probiyotik diye bilinen dost bakterileri de içeriye göndermiş oluyorsunuz. Peki burada bir e, soru daha e, aklıma geldi yine. E, her gün probiyotik almalı mıyız? Geçen yine bu soru bana geldi. Saplement olarak e, mı? Saplement olarak mesela turşu olabilir. E, bir takım fermente, başka ürünler olabilir. Ben mesela bitkisel sütle bitkisel yoğurdunu... E. Evet. E, ...fermentasyondan geçirip onu öyle tüketiyorum. Şimdi bunu her gün almak gerekiyor mu? Kombucha diye bir şey var mesela. Evet, evet, evet. İşte pancar, kıvas, kıvas var. Kıvas var. Bir sürü bir sürü bitkisel içerikli e, probiyotikler var. Bunları her gün almamız gerekiyor mu? Bence gerekiyor. Için? Çünkü Her gün. Her gün. Çünkü e, düzenli bir e, stres altındayız. Ben şurada sana gelip yetişene kadar... Evet. ...ki yaşadım stresi ben biliyorum. Ben de burada <gülüyor> stres yaşadım. Eyvah gecikecek <gülüyor> mi Ondan falan. Ondan sonra kaç tane bağırsak hücremi... Parçaladım acaba diyerek de gülerek Geldim ondan sonra e, Yani e, kendime zayıf zaman Ayıramadığım bir dönemde Günde bir saat gelirken bir saat Giderken e, trafiğe zaman Ayırabiliyorum bu çok büyük bir stres İşte bu da sağlıksız şehirlerde yaşıyoruz Aynen öyle e, Ve Bu kadar strese maruzsun e, e, Temiz besini bulmakta çok Zorlanıyoruz görüyorsun hani herkes Bir komün halinde Kafayı çalışıyoruz Nereden yani. ne yiyeceğiz <gülüyor> ne yapacağız diye Herkes bize soruyor lojistik çok önemli önemli bulamıyoruz. Evet. Bulanın devamlılığının sağlaması da çok önemli. O da hani bir, herkes bir hevesle başlıyor ama devamlı bu tür şekilde. Bu yüzden de e, bizim Bağırsak bu anlamda ve yüzde 60-70 de burada payı olan şeyin başında stres geliyor Kevser. Biz yönetilemeyen çünkü ben Almanya'da bir kanser eğitimine gitmiştim. Yani dönüp dönüp bize hep işte yüklerinizden kurtulun, yüklerinizden kurtulun slide'ını 3 slide'da bir koydular. Bizim Ankara Tıp'ta bununla ilgili bir dersimiz vardı. Derste hoca stresin mekanizmasını anlattı. Evet. Ama nasıl işte bütün eklem yerlerine baskı yapıyor kalbi işte her tarafa böyle bir kötü şeyler, enerjiler yayıyor falan. Çünkü o kortizol Ve, hormonu bağırsak pudrasını evet. bozuyor. Yüksek i̇şte, stres. E, yüksek stresi zaten bitirmek mümkün değil. değil. Stresi yönetmek. yönetmek i̇şte meditasyonlar. Aynen. Ben Aynen. mesela onu evet. şimdi son yıllarda onu yapmaya başladım. Mindfulness eğitimleri ne Mindfulness kadar yükseldiriyorsun? Evet. İşte yoga, yoga. vesaire kampları tabii, gibi tabii. şeylere katılmaya başlayınca ya evet biraz daha iyi hissediyorsunuz. Ama yiyince o farkı hissediyorsun. O yüzden o yıpranmayı düşünürsen eğer e, vücudun da kendi bir katabolizması var. O yüzden de e, bunları e, bir de yiyecek olarak da mesela ben şimdi sofraya bir e, şey yapmamak için hele bu hastalarda öğün çıkarabilmem için otomatikman da bu gıdalardan faydalanıyorum. Şimdi sen ondan bulguru aldığın zaman, ekmeği aldığın zaman, pancarı da koyuyoruz, turşuyu da koyuyoruz. Her şeyi koyuyoruz. Dolayısıyla da aslında onlar benim aynı zamanda jokerlerim oluyor. Evet. Ya şimdi benim de çölyaklı olup vegan beslenen danışanlarım var. E, çok hastalıklı olsalar da var. Şey diyor, şimdi ya ne yapacağız şimdi ne yazacağız. Ne yiyeceğim ben şimdi diyor. Aslında mm -hmm. ama bir sürü şey çıkıyor. Tabii dışarıda yemek yemek biraz sıkıntı. sıkıntı hani mi? böyle çölyaklıysanız ya işte gluten duyarlılığınız varsa özellikle e, bu paketli içerikler, mm -hmm. soslar işte mm -hmm. çorbalar bizim kültürde hani yağ, un, tuzun birleşiminden meyane denilen bir şey elde edilir. Evet, evet, evet. Her şeyi onunla kıvam verilir. İşte bu şeylerde de zaten sanayide çok sık kullanılmasının nedeni çok işlevsel bir madde. Yani glutensiz ekmeği kabartmak o kadar kolay olmuyor. Tabii. O, o kıvamı vermek çok kolay olmuyor. Ee, yani şimdi sebze e, ve kök sebzelerden mümkün evet, olduğu kadar faydalanmak sorun Ben de gelirken zorundayız. bunu konuştuk. Yani sebze yemiyoruz biz. Evet, sebze yememiz lazım. Tabii. Şimdi sebzelerle ilgili bütün bir sürü diyet şekli var, Hı -hı. Ee, bir sürü ekol var bununla ilgili. Ama en önemli hep sebzeler olarak ben gördüm bütün ekollerde. Yani sebzeler o hep bir şoker bir de, canlı, değil mi? evet şoker. Bazı Kesinlikle. bakteriler gibi. Hep hani her işlevi yaparlar evet. ya. E, bunları ihmal etmememiz gerekiyor. Yani glutensiz deyip e, şey, ben piyasadaki ürünlere baktım gelmeden e, facia yani tabii Markette satılanlara bakabildim. Butik üretimler vardır sağlıklı. Tabii. Ama markette satılanlar bir felaket 160-70 şeker içeren e, gluten diye e, satılan şeyler. Bunları da dikkat etmek gerekiyor. Lütfen çölyaklar gluten duyarlı olanlar glutenden kaçarken yani yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayalım. E, bu sefer diyabet riskini Hı -hı. artırıyorsunuz ...vesaire... Onları yani da e, göz önünde bulundurmamız gerekiyor. E, zannediyorum 3-4 dakikamız var. E, Bugün ben diyetisyen Kevser Başkara, diyetisyen Yeşim Temel Özcan'la beraber, GAPS danışmanı, Yeşim'imle beraber ve gluteni ele almaya çalıştık. Tabii çok uzun bir konu. Bütün konular çok uzun yani sağlık, beslenme tıkla ilgili bütün konular ya günlerce tartışırız e, ve e, şeyi gelmez. O yüzden biz e, bugünlük söylemek istediklerimizi özetle geçtik. E, dikkat edin sebzeleri ihmal etmeyin, kuru bakriyatlar işte... Meyvelerden korkmaya gerek yok Bu kadar için meyveler de ayrı bir Konu belki bir dahaki yayınlarda Seni yeniden davet ederiz gelirsin o Koştura koştura şeyi, <gülüyor> e, Özet Özet olarak hani insanlar hani Özellikle hastalıklarla e, Çarpışıyorlarsa Kronik hastalıkları varsa Bu anlamda gluteni en azından e, iki ay kaldırdıkları zaman Hayatlarından görecekler ki O ağrılarının geçtiğini görecekler Onun dışında ya da gidip tahlille ...yaptırıp baktırabilirler... ...son sorun nedir diye... ...ona göre yol alabilirler... Evet, ...çok teşekkür ederim... Ee tamamdır Üç dakikamız varmış. Ee, şimdi şeyleri çok fazla soru geldi. Bu arada programı bugün herhalde en, en çok dinlenen programlardan birisi oldu bizim program. Hı hı. Ee, bir de genel olduğu için şimdi vegan sağlık adı programı. Vegan ama sağlık. çok genel evet, bir şey. Evet. Ee, mesela işte bir sürü grup var bununla ilgili. X, Y, Z doktorları var. Hı hı. Asla işte gluten tahılların hiçbirini yemeyeceksiniz diyenler var. O lektin konusu. Şimdi o kadar daldığımız zaman... Evet, şey, lektine girersek lektine. hiç çıkamayız. Çünkü ama bu hastalıklarda biz baklagili de bir dönem e, durdurmak zorunda kalıyoruz. Lektin yüzünden. Daha sonra işte e, nekaat döneminde fermentasyon ve filizlendirme gibi iki ayrı yöntemimiz var biliyorsun. Ve Hı -hı. siz de güzel kullanıyorsunuz filizlendirme evet, çiğ yöntemini. Vegan'da. Çiğ veganda çok Dolayısıyla ya. da o, orada da işte fitatı parçalamak, lektini parçalamak, uzun süre fermente ederek bu lektine mümkün olduğu kadar kısık ateşte düdüklü de değil, kısık ateşte ha, döküm önemli. tencerede çok kısık ateşli pişirme şekliyle bu anlamda kullanarak e, veriyoruz. Yani onun pişirme tekniğini anlatıyoruz. Hani bundan sonra iyileşme dönemine geçtikten sonra bunlar iki ila altı ay gibi bir süreci ge gerektiriyor. Ondan hmm. sonra birazdan daha normale geçirmeye çalışıyoruz hastayı. Tamamen yasak demek çok zor. Evet. Yani e, kesin uyum bir kişi süre... için kesin e, zararlıdır diyemiyoruz. Hayır. Gözlem e, neticesinde sonuca varıyorsunuz Öyle devam ediyorsunuz Yani burada şey anlamı çıkmasın Glüten işte kötü ya da iyi falan demedik Burada bütün her şeyi tartıştık e, Siz glutenden kaçıp Şekerli şeylere yönelirseniz o daha beter Bir şey yapmış olursunuz e, Bugün ele almaya çalıştığımız konu glütende e, Bu arada glutensiz beslenme rehberim var Benim vegandiyetisyen.com'a Girdiğinizde ücretsiz bir şekilde indirip okuyabiliyorsunuz çok temel Böyle 10 sayfa kadar içerik var. İndirip insanlara da dağıtabilirsiniz ücretsiz. E, vegandiyetisyen.com'a giriyorsunuz. Glutensiz beslenme rehberini indiriyorsunuz ve orada genel bilgileri içeriyor rehber. Çok teşekkür ederim sana Ben yaşın. teşekkür ederim. E, bu kadar <gülüyor> yoğunluğun arasında geldin. Haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın sağ olun. Vegan sağlık.